Economie, ecologie. Gülen Cengiz, Barış Gencay Baykan, Mahir Ulgaş ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından herkese merhaba. Bugün yine hem Türkiye hem de dünya gündemindeki hem ekonomi hem ekoloji ilgilendiren meselelerle karşınızdayız. Ee, önce e, bir telefon bağlantısıyla başlıyoruz. Ee, Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocak hatta kendisi e, Bakü'de e, yaban hayatının korunması ile ilgili önemli bir zirve gerçekleştirdi. Dünyanın her yerinden e, yaban hayatı konusunda uzmanlar e, burada toplandı. E, o e, zirvede neler konuşuldu? Oradan bize şimdi e, notlar e, aktaracak. Serkan, günaydın. Günaydın, merhaba Azerbaycan'dan. <gülüyor> ee, biraz bize bu e, takip ettiğin zirveden bahsedebilir misin? E, neydi toplantının amacı? Kimler katıldı? E, Türkiye'den katılımcılar var mıydı? Tabii ki. <gülüyor> tabii ki eee Bakü'de düzenleniyor. Yaban hayatıyla ilgili ancak biraz daha özel bir konusu var. Kafkasya neypori ile ilgili bir zirve bu. Eee Statsik bir konu olmasına rağmen yaklaşık 200 kadar dünyanın çeşitli noktalarından bilim insanının katıldığı, tivi toplum, dünyada e, çok önemli tivi yani e, toplum e, kuruluşlarının liderliğinin yer aldı bir zirve bu. Evet. Neler yapıldığı, neler konuşulduğu? Şu anda, şu anda, e, bir adım da başka bir, Azerbaycan'da başka bir şehirdeyiz. Burada arazi çalışmalarına katılıyoruz. Evet. Filam Aliyev'in kızının e, Leyla Aliyeva'nın kurduğu bir vakıf aracılığıyla tabi Azerbaycan hükümetinin destekleriyle Yapılıyor bu e, organizasyon. Türkiyeden de yaklaşık 10 tane bilim insanı var burada, hayat evet. konusunda uzman. E, ancak e, ünifmesiyle davet edilmesine rağmen oh, bir ben da bir katılım olmadı öğrendim ben, bakanlara davet edilir diyeçim, ama herhangi bir katılımım olmadı. Hatırlarsınız, diğer vakitte bir Ee, Anadolu Parsı semitikçe'den de söylüyorum. Anadolu Parsı olduğu yerden bir leoparı izlenmişti. Evet. Aslında buradaki bize konu olan leopar o leopar yani Kafkasya eee leoparların bir bir yerde Evet, bizde nasıl de, de hatta nasıl Bizde de hatta haberler çıkmıştı işte öldürülen e, leopar. E, evet, evet. İran Parsı ha? çıktı diye. korumak <gülüyor> gerekiyor bunu? özellikle bu coğrafyada. Azerbaycan'da neden yapılıyor evet. ee, Leyla Aliyevo'nun Kendi kişisel girişimleriyle Bu konudaki hassasiyetiyle Başlatılmış bir girişim aslında bu ee, Bu hayvanın Kafkas ve Neoporunun e, Aslında ana mersi de İran ama Azerbaycan'da, Rusya'da, Türkiye'de de olduğu gibi çeşitli yayınım alanları var bu coğrafyada. Hı hı. Ve bu coğrafyada ülkeler iş değil de yapılmış durumda. Bütün ülkeler e, kendi eylem planlarını yani bu hayvanın nesini nasıl koruruz, nasıl devam ettiririz diye e, aslında gelen bir insanları bir yandan bunanlıyorsa neler yaptıklarını bir yandan da neler yapılması gerektiğini söylüyor. E, maalesef halkanın zeyist noktalarından bir tanesi Türkiye. Çünkü Bölgede yaklaşık 5-6 saniye, Ermenistan, Gürtis, Konuşu, Hazar Bercan başta İran olmak üzere. Bu bölgeler tüm planlarını yapmış durumda. Ancak e, Türkiye'nin henüz bu konu hiç eylem e, planı yok. E, ya Tabii şeyle çok uğraşıyoruz. Yani, ne yapar, için öldürdü, nasıl öldürdü. Tabii bu, bununla da izlenmesi gerekiyor ama e, bu nokta üzerinde çok sürülüyor ve Burada W W için Türkiye için Türkiye Can Şerdat var Doktor Şerdat Karim, ben ayarlıyım onun kendisi. Evet, evet. Onun söylediği dikkat eden var. Yani burada buradaki, buradaki e, insanlar onun istiyorlar artık karabeciliyor. Biz onun hala çalıştıramadık. Yani bu beni çok önemli bir zevkle çünkü rus'ta bir suçta bu hayvan mevcut. Üretim merkezi kurulmuş. 4 saniyesi şu anda üretilmiş. Yani. Çünkü dünya sayıları vereyim hemen. Böyle, böyle kafanızda bir şey canlanabilir. Hı hı. Ana merkezi olan İran'da sadece 50, 50 tane olduğu biliniyor. İşte bu 15 tane olduğu biliniyor. Hı. İşte Türkiye'de birkaç tane görüldü. Burada da Azerbaycan'da da bir yaşam alanı var ama sayıları böyle bir geçmeyecek şekilde. İşte bur, burada e, 200 bin insanı ne yapabiliriz bu aydan sonra nasıl devam edebiliriz diye. Bunun Burası... özelliği çünkü böyle çok şeydir çok fazla ee, yaban hayatı konusunda insanlar nerelerde o Güney Afrika'da Amerika'da nerelerde? Bunları da öğrenme e, şansı buluyoruz. Hakikaten peki bilgiler öğrenmenin dünyayı bir kültürü bir devlet olarak şaşırtıyor. Öyle ki bizim de yaptığımız bazı şeyler yani ama eee maalesef de çok yol katettiğini görüyoruz arasında. Çok yol katettiğini görmek ekseten şaşırtıcı oluyor. Evet. Peki, yani Türk hükümeti nezdinde de aslında davet yapıldığını ama hükümet kanadından kimsenin iştirak etmediğini bu toplantıya Söyledin. Acaba bunun bir gerekeceği evet, gerekeceği olarak acaba ne göstermişler? Bununla ilgili bir bilgiye erişebildin mi acaba? Ya. Tabii soru soruldu ama yani tabii ki hükümeti sırasında herhangi bir resmi bir şekilde niye katılmadınız buna bu tarz bir şeyler sormadım ama galiba zaten herhalde bir e, hükümetin sırası ama e, Başbakan'ın kızının Leyla Aliyeva'nın kur dediği vakıf tarafından organize edilmesi belki e, bu tarz tahmin tabii buradaki bazı insanların tahmini resmi bir şey olmadığı için hani biraz özel görülüyor. Eee tam olarak nedeni bilmiyoruz tabii yani neyse sizsizleşme olmadı sanırım ama eee şey yani kısacası burada bir şeffaflığın olmaması yani olaya eee oyuna dair olmaması anlamında değil ama buradakiler ne oyunu oynuyor neler yapıyor burada e, bu konuda ne gelişmeler yaşanmışlar neler yapmışlar neler yapacaklar bunu izleme kabine bile burada olmaması bence çok üzücü. Evet peki bu Türkiye'de de çok yani gündem yaratmıştı bu leoparın öldürüldüğü zaman tabi yani senin de değindiğin gibi yani kim öldürdü nasıl öldürdü niye öldürdüden öte öncelikle zaten bu hayvanların yani nesli tükenmekte olan bu hayvanların öncelikli olarak korunması esas amaç olmalı ve esas olarak bunu tartışmalıyız ve bu bilinci aslında yaygınlaştırmalıyız ve tabi Senin de bahsettiğin gibi oraya katılımcı olan diğer ülkelerin hepsinin bununla ilgili bir eylem planı olduğu görülüyor. Ama yani aslında işte belki ya bilim insanlarının hassasiyeti de çok önemli ama yani hükümet kanadından da kimsenin olmaması aslında bu eylem planını bir şekilde ortaya koyacak olan insanların bu ortamlardan uzak durması da yine yani olaya olan bakış açılarını göstermesi açısından önemli diyorum. Kesinlikle kesinlikle haklısın Pelin. Ben sana söyledikleri şunu ekleyeyim. Bu hayvanın özellikleriyle ilgili birkaç bilgi vereyim. Bölgesi iş bilirin ne kadar önemli olduğu o zaman daha iyi anlaşılacak değil. Bir erkek bireyin Bunlar bağımsız yaşıyorlar hayvanla yani tek başına. Dolayısıyla evet. bir erkek birey 50 km2'lik bir alan içerisinde yaşıyor. Yani İran'da ana vatanları ama İran'dan ta Ruslara kadar, Türkçe Diyarbakır'a kadar gelebiliyor. Yani yöntem alanı çok fazla ve sayıları çok az. Dolayısıyla e, genelde zaten bir ilişki planı da var ama e, ülkelerin de bir eylem planları hazırlaması lazım. Bu hayvan ülkeler bazında koruması yetmiyor. Ülkeler Tabii ki. Maksimum etkiler ama maksimum e, aksiyonlar yaratmak önemli değil. E, bu bölgede, üç ülkenin dahil olduğu bir e, ortak hareket planı yapmak gerekiyor. Çok da ben öğrendiğim kadarıyla burada çekiyor yani. Çünkü neticesi burada olmaması da belki bu eksikliği gösteriyor. Yani Her ne kadar bugün e, gibi yani. Yani aslında dışişleri bakanı ya da burada olan ekoloji Bakanlığı var. Ekoloji bakanın değil ama Türkiye çok sahiplenmiş durumda bu organizasyonla. Ekoloji Bakanı zaten burada ki adı açılış konuşmasını yaptı, desteklerini e, anlattı, ülkede neler yaptıklarını anlattı. Yani belli ki burada Bruno'ın ilgilenmesi gerekiyor bu, bu bu işler ve buradaki bu Avrupa ilgili e, projelerden çok hızlı. Evet. Ama tabii şey anlamında, resti anlamda çok hızlı. Yoksa ilgili bir sürü yani. E, Emre Can var biliyorsunuz e, Oxford Üniversitesi Öğretim Beyesi Türkiye'den hmm. bir şey o da var Sedat Kalem var, başka bir sürü bilim insanı var e, Üniversitelerden var Yaklaşık 10 kişilik bir Türkiye'den ekip var evet. e, Dünyadan 200 tane İnsan var, 200 bilim insanı Çoğu bilim insanı böyle bir şey Yani en önemli yabancı hayatı konusundaki Araştırmacılar, kedi uzmanları yani Kedi uzmanları hmm. var ya. Sadece çok önemli bir organizasyon Ben de kendimi böyle bir organizasyon içerisinde bulunduğundan dolayı şanslı sayıyorum. Doğru, haklısın. Ee, herhalde önümüzdeki günlerde de Radikal Gazetesi'nde e, bu konuyla ilgili yazacağın haberleri de e, okuma fırsatı bulacağız. Evet, evet. Azerbaycan'da çekilmiş diye fotoğrafları da buldum. <gülüyor> Görme şanslı sayısı çok zor. Onu çıkmak için iki yıl boyunca uğraşan insanı da çeken bir insan var. Ondan fotoğrafları da aldı. Öyle şeylerin de ve Buradaki... Neler yaptık detaylarında o bir tane ee, merakları okur Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Size de iyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler Mersi. Evet. E, aslında e, Serkan'ın bahsettiği bu e, bu hayvanların e, 50 km2'lik bir alanda e, yaşıyor olması meselesi. E, öte yandan tabii bu... E, Vahşi hayvanlarla insanları yaklaştıran mesafeler daralıyor. Niye? Çünkü daha fazla orman tahribatı yapılıyor. Daha fazla inşaat yapılıyor. O hayvanın yaşam alanına yaşam daha fazla alanına, giriliyor. Evet. O hayvanların yaşam alanlarına daha fazla tecavüz edildiği için de insanla yani insanın yaşam alanlarıyla yaban hayatının yaşam alanları birbirine gitgide değmeye başladığı için de maalesef bu hayvanların da bu şekilde bilinçsizce öldürülmesi gibi E, olaylarla sonra karşılaşıyoruz. Son işte, bir bilinçsizce haberler de yapılıyor. İşte öldürülen e, İran parsı çıktı meğer Anadolu'da böyle deyimmiş evet, falan. Evet. Ne, ne fark e ediyor aynı ki? Hayvan aslında. Ayrıca da yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, peki bir ara verelim. Aradan sonra e, Türkiye'deki gelişmeleri eee konuşalım. <gülüyor> You said Listen to me, boy. Really, come on, listen well. Oh, you better.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 People we'll only stand for that we're just on fire, spark an evil blaze, burn fire. I'll sing 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, hem dünyadaki hem de Türkiye'deki e, çevre gündeminden notlar aktarmaya devam ediyoruz. E, bizim pek adetimiz değil ama bu sefer de hatırladım dinlediğimiz şarkı Natalie Merşan'dan This On Fire. E, arada anons etmeyi unuttuğumuz haftalar oluyor şarkıları. Ee, ...programımızın ilk yarısında... ...bizde opsiyonel şarkı İsmihan Oğuzet Bey. Bizde evet opsiyonel, e, biz onu evet o şekilde değerlendiriyoruz. Ee, programımızın ilk yarısında Serkan Ocak Bakü'deki Yaban Hayatı Zirvesi'nden notlar aktardı. Ee, önemli bir zirve, dünyada bu alanda çalışan e, önde gelen bilim insanları orada e, toplanmış durumdalar. Ee, bir de bizde biraz e, neler oluyor diye... Ee, bakalım e, istiyoruz programımızın ikinci yarısında e, bu aralar özellikle çeşitli e, kanunlarda yönetmelik e, değişikliklerine gidilmesi e, çok sık rastladığımız bir e, alışkanlık haline geldi e, yani e, iktidar bunu e, çok sıklaştırdı bu ara. Özellikle e, birkaç yıldır gündemde olan bir e, tabiatı ve bio, e, biyolojik çeşitliliği koruma kanunu. Büyük tepki yaratan bir kanunu. Büyük tepki yaratan. Çünkü adındaki koruma e, kimseyi yanıltmasın. E, gerçek bir aslında doğayı tahrip etme ve doğayı kullanma, doğayı metalaştırma, bir ham madde haline getirme. Tüketme kanunu. Evet e, öyleydi. E, ve m, bunun için... Çeşitli sivil toplum kuruluşları çok mücadele verdi. Çeşitli protestolar yapıldı, yürüyüşler yapıldı, imza kampanyaları yapıldı. Ve işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu bir tabiat kanunu izleme girişimi oluşturuldu. Çok aktif çalışmalar yapıldı. En son geçen sene Haziran ayı gibi işte gündeme geldi bu şey yasa taslağı Ve işte geçen sene meclis açıldıktan sonra görüşülecek diye bekleniyordu. Fakat hala da mecliste beklemede yasa epeydir. Ve şöyle kısaca bahsedecek olursak bu yasa çok ciddi anlamda doğal koruma bölgelerini daraltıyordu bunların tanımlarını çok esnetiyordu özellikle milli parkları sit alanlarını yapılaşmaya ve turizme açmaya yönelik bir takım maddeler içeriyordu yani özellikle en çok üzerinde durulan meselelerden birisi buydu ve bütün bunların hepsi de üstün kamu yararı diye bir E, tanım oluşturulmuş aslında yani kim tarafından ne zaman ne şekilde oluşturulduğu e, belli olmayan yani son derece suistimali açık bir e, tanımla e, bütün bu e, işte doğal alanların koruma al, e, altında bulunan bütün alanların Kullanıma açılmasını içeriyordu. Çok, Çok yoğun bir kampanyaya Hedef olduğu <gülüyor> evet. haliyle evet. Ve işte O dönemde hatta şeyler de gelmişti Ama biz AB ile uyum sağlamak adına bazı Bunu yapıyoruz, yapıyoruz Gelmişti daha sonra AB'den hemen üstüne Öyle bir şey yoktu Denilmişti Böyle bir kampanya sonucunda da Biraz geri plana düşmüş gibi Biraz geri plana düştü. Evet tabii o sırada tabii başka Türkiye'nin gündeminde gündemi değişti gündemi de tabii çok değişti. Özellikle Aralık ayı itibariyle çok çok daha fazla değişti Türkiye'nin gündemi. Dolayısıyla gündemin aslında çok üst sıralarındaydı bu yasa görüşülmek için. Fakat şimdi herhalde çok daha geri sıralarda bir yere düştü. Fakat artık bunun aslında bir anlamı da yok. Çünkü... Çeşitli yönetmelik değişikliklerinde, çeşitli madde ile aslında bu yasayla yapılmak istenen şeyler parça parça. parça parça uygulamaya konuyor. İlk olarak 18 Mart tarihinde Milli Parklar Yönetmeliğinde 3 madde değiştirildi. Yine tabii kamu yararı ve bu vesileyle bu Milli Parklar Kanunu'nda, 40 tane 40 civarında Türkiye'de milli park, milli park var. var ve bunların hepsinin yapılaşmaya açılmasının da öne açılmış oldu diyelim şimdi bunlarla ilgili tabi aslında yine kanunsuz bir şekilde bir takım çalışmalar oluyordu özellikle mesela Munzur Vadisi'nde bir HES evet. mücadelesi veriliyor İşte Olimpos, Faselis o bölgelerde de yine İşte bilindiği gibi bazı otel yatırımları var. Fakat bunlar işte çeşitli bu alanda emek veren sivil toplum kuruluşlarının, avukatların takipleriyle bunlara davalar açılıyor. İşte mahkeme süreçleri devam ediyor, inşaatları durduruluyor falan ama bu yönetmelik değişiklikleriyle birlikte artık hiçbir engel kalmamış oluyor. Böyle mahkemelerde falan sürünmeyecekler, gidip rahat rahat bu milli parkları talan edebilecekler. Yani ekolojik açıdan büyük bir suç bakıldı zaman bu dengeyi bozmak ama bir de işin hani programın adı ekoloji ekonomi yani işin ekonomi boyutuna da bakalım bağlantı var diye. Evet. O bakımdan da büyük bir suç çünkü e, kısa vade için ve epey kısa vade için e, uzun vadeyi, orta vadeyi tamamen feda etmek anlamına geliyor. E, çünkü bu şeyler, bu ortak alanlar veya işte e, klasik iktisatlık kullanımıyla tırnak içinde kaynaklar ki biz onu tercih etmiyoruz. E, tercih fazla. Tercih etmiyoruz evet. E, ama hani anlaşılsın diye söylüyorum. E, bir defaya mahsus Bu şekilde kullanılabilir. Aksi, Aynen öyle. Ve e, bu şekilde bir defa kullandıktan sonra yerine koyamıyorsunuz. İstediğinizi yapın hani işte o oteli sökseniz de vesaire ya yerine koyamıyorsunuz. Bir Eskisi daha, gibi evet, olmuyor. Yerine gelmiyor. E, dolayısıyla bu bakımdan da aslında e, bir nevi ihanet olarak değerlendirilebilir. E, uzun vadeli e, iktisadi gidişat açısından. Çok doğru. E, ardından... Hemen bu 18 Mart'ta milli parklar dedik ardından 4 Nisan'da sulak alanların korunması yönetmeliğinde yine bir takım değişikliklere gidildi. Burada da sulak alanlar ulusal öneme haiz sulak alanlar ve mahalli öneme haiz sulak alanlar diye ikiye ayrıldı. işte bu ayrımla aslında işte temelinde yatan meselelerden bir tanesi 3. limanının yapılacak yapılmasının planlandığı bölgede 70 tane sulak alan bulunması ve işte projenin önünde bir takım engeller var. Yani bu sulak alanların nasıl doldurulacağıyla ilgili işte yani bu zeminin bir havalimanı yapmaya uygun olmadığıyla ilgili pek çok tartışma var. Yani bu ufak işte madde değişiklikleriyle bu şeyin de önünü açılmış oldu ve hemen ardından da E, bu kanunun hem çıkmasının hemen ardından da e, Gediz Deldası'nı e, özelleştirme idaresi satışa çıkardı. E, süremiz daraldığı için hemen bir başlık olarak da e, Orman Kanunu'ndan e, bahsedelim. E, yine 18 Nisan'da da e, kısa bir süre önce de yine Orman Kanunu'nda çeşitli e, değişikliklere gidildi. E, bu kanunla birlikte... Bütün enerji üretim e, santralları petrol ve doğal gaz e, boru hatları yine bunların arama tesisleri bunların depolanma tesisleri e, ormanlık alanlarda kurulabilecek yine e, maden e, aramalarının da e, ormanlık alanlarda özellikle e, önünün açılmasını içeriyor bu şey orman kanunu yeni değişiklikler evet. evet dolayısıyla herhalde önümüzdeki günlerde bunların da devamı gelecektir bu hızla giderse bir yandan bu programda... değinemediğimiz bazı olumlu değişiklikler de oluyor onlara da değinmek lazım ama hani öyle bir çelişkili ortam söz konusu ki ...bu e, tabiat koruma kanununun içindeki e, maddelerin tek tek geçirilmesi... ...parça parça geçirilmesi e, yüzünden tamamen karışık... ...artık e, ne olduğu belli olmayan bir hukuki sistem yaratılıyor. Bunu da daha sonraki programlarda değineceğiz. Daha sonraki programlarımızda da e, buna değinelim. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji